Değerli müminler, bugünkü konumuz Allah'tan başkası adına yemin etmek. Allah'tan başkası adına yemin etmek. Allahu Teala yaratmış olduğu mahluklardan istediği adına yemin edebilir. Fakat O'nun yarattığı kulların O'nun adından başkasıyla yemin etmesi caiz değildir. Örneğin allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aya, güneşe, semaya, geceye, gündüze vs. yaratmış olduğu şeylere, sevniyata yemin etmiştir. Fakat kulları, Allah'ın biz kulları, sadece ve sadece Allah adına yemin edebiliriz. Mesela namusun, şerefin üzerine yemin ederim demek doğru değil. Yemin olmaz. Allah adına yemin olacak. Bir yeminin yemin olması için Allah adına edilmesi lazımdır. Allah adından başkasına yemin etmek de caiz değildir. Caiz değildir. <gülüyor> Maalesef günümüzde birçok insan Allah'tan başkaları adına yemin etmektedir. Bir şeyin adına yemin etmek, o şeyi aşırı bir şekilde büyütmek ve ona hürmet göstermektir. Bu durum Allah'tan başkaları için asla uygun ve mümkün değildir. İbn Ömer merfu olarak şu hadisi rivayet ediyor: "Allah ﷻ inha kum an kana halifan, Allah." Atalarınız adına yemin etmenizi yasaklamıştır. Bir insan atası adına yemin edemez. Kim yemin ederse Allah adına yemin etsin ya da susun yemin etsin. İbi Ömerdenler merfu olarak rivayet edilen başka bir hadis söyledi. Men halefe bi gayrillah <gülüyor> fakat eşreç Kim ki? Allah'tan başlası adına yemin ederse şirke düşmüş olur. Bu hadisi i̇mam Ahmet rivayet etmiştir. Yine sahihul camide yer almaktadır. Başka bir hadiste Peygamberimiz şöyle buyuruyor Men halefe bil emane feleyte minna kim ki Emaneti, şerefi üzerine yemin ederse bizden değildir. Aynı zamanda Kabe adına, emanet adına şeref, lanet, bereket, birinin hatırı, peygamberin hatırı, baba veya ana hatırı, çocukların hatırı ve benzeri şeyler üzerine Yemin etmek de değildir. Bunların hepsi Allah'ın adı dışında, Allah'ın adına olmayan yeminlerdir ki bunlar şirktir. Çünkü ki böyle bir yemin etmişse günahının sefareti la ilahe illallah demesidir. Yani la ilahe illallah derken, imanını tarzilemiş oluyor yani. İmanını yenilemiş oluyor. İmanınız her türlü sakatlıktan, şirkiyattan uzaklaştırmış oluyor imanınız. Tövbe etmiş oluyor bir şekilde. Tevhid kelimesini söyleyerek, kelime-i tevhidi söyleyerek sözde etmiş oluyor. Yine bu konuyla ilgili halkın kullandığı bazı şirki sözler vardır. Örnek olarak şunları sayalım. Allah'a ve sana sığınırım. Bir insan derse ki Allah'a ve sana sığınırım yapmış olur. Sade ve sığınmak Allah'adır. Allah'a ve başlatına sığınamazsın. Allah sana yeter. Allah Allah'a sana, sana sığınırım Allah'a sığınırım demek hiçbir değerli dinler. Önce ve sonra eğer lafızları kullanırsa sonra lafızları kullanırsa caiz olur. İleride göreceğiz. Ben Allah'a ve sana tevekkül ediyorum. Demek de aynı. Bu Allah'tan de kendendir. Aynı hata. Benim için bir Allah bir de sen varsın. Hata. Benim için yoksa Allah yer de sen varsın. Hata. Şayet Allah ve felanca olmasaydı şöyle şöyle olurdu. Hata. Ben İslam'dan deriyim. En zamanın uğursuzu gibi sözler hatadır, şirki sözlerdir. İçinde zamana, cehre, feleğe, sığış bulunan bütün ibareler, sahrolsun felek gibi, bütün ibareler aynı hükümdedir ve yanlıştır. Şehri bir durum arz etmektedir. Çünkü bunun manası, bunları yaratan Allah'a sormektir. Bir insan feleğe, sahte felek gibi bir ibare kullanırsa, sen hata bunları yaratan Allah'a sövmüşsün. Bir olay için tabiat böyle istedi demek de yanlıştır. Tabiat ana böyle istedi böyle oldu. Tabiat ana. Tabiat ana diye bir şey yok. Allah var. Allah. Allah istedi böyle oldu. Tabiat ana böyle istedi. Doğa böyle istedi. Doğanın kanunu, kanunu yok. Allah'ın kanunu var. Doğanın kanunu yok. Doğayı yaratan Allah bu şekilde ağzımızdan çıkan sözlere dikkat edeceğiz. Kulağımızın duyduğu sözlere de dikkat edeceğiz. Bunların geri planında hatalar var. Yeti'nin kulu, peygamberin kulu. Mesela Abdurrasul diyor. Peygamberin kulu. Hatadır. Ne olacak? Abdullah, Abdurrahman. Hatta bazıları Rahman, efendim, Rahim. Bu tür ifade eteği koyuyorlar. Bunlar da yanlıştır. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Kadir. Bismillah. Kadir olan Allah'ın kulu, Rahim olan Allah'ın kulu, Rahman olan Allah'ın kulu manasında bu isimleri koymamız lazım. Yoksa Kadir yanlış olur. Rahman yanlış olur. Rahim yanlış olur. Neden? Bunlar Allah'ın isimleridir. Abdül Samet olacak. Samet de olmaz. Abdül Samet olan Allah'ın kulu olacak. Veya Hüseyin'in kulu gibi ifadeler tamamen yanlıştır. Şirket düşeceği ateşhardır bu ifadeleri. Evet. Yine mesela İslam sosyalizmi demek fazla Böyle şeyler olmaz. Yani sosyalizmiyle İslam'ı yan yana getirmek, işte aynı şey olduğunu söylemek veya sosyalizm de İslamîsi olduğunu iddia etmek gibi ibareler yanlış şeylerdir. Evet. Halkın iradesi Allah'ın iradesidir. Demek de yanlıştır. Şimdi bazen halkın iradesi Allah'ın iradesiyle kesinlikle bilir. Halk ne irade ederse Allah onu irade etmiştir, onu murat etmiştir, onu istemiştir demek yanlıştır. Bazen oylama yaparsınız mesela. Halk bazen zina terbest olsun. Allah'ın razı olur mu? İstişe serbest olsun. Allah'ın razı olur mu? Olmaz. O zaman bazen insanların iradesiyle Allah'ın iradesi ters düşebiliyoruz. Evet. Ee, buna benzer efendim ilk ibareleri kullanırken dikkat edeceğiz. Daha birçok bu konuyla ilgili örnekler vermek mümkün. Ama bir açıklayıcı sözden sonra bu konumuzu da kapatalım inşallah. Olsa Şunu da söyleyelim. Allah'ım şayet istersen beni affet. Bu da yanlıştır. Allah'ım istersen beni affet. Yani istemezsen affetmez. Allah'ın bu muhtarız. Yani Allah'ın istersen affedersin, istersen ne yaparsan yap. Böyle demek yanlıştır. Sarılacağız Allah'ın kapısına. Ya Rabbi sen affetme sen biz ne oluruz? Ne oluruz? Ne, ne gideriz hangi kapıya gideriz ya Rabbi. Ya Rabbi bizi affet ya Rabbi. Başka çareti yok ya Rabbi. Affet ya Rabbi. Yalvaracağız. Başka kapı yok yani. Yani istersen affet sen bir başka kapıya gidelim manasızda bir şey olabilir mi? Hatadır. Yanlıştır. Bu tür ifadeler bazen duyuyoruz yanlış olarak kullanılan bu ifadeler. Yine gittiği belli olmayan sözler bunlar. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Mesela Melik'in muluk, kralların kralı, hakimlerin hakim demek. Bu da yanlış. Çünkü Melik'in muluk Allah'tır. Bütün kralların kralı kimdir? Allah'tır. Melik'in muluk denmez insana? Yani? Bu tür ifadeleri kullanırken dikkat etmemiz lazım değerli müminler. Fakat biraz önce mesela Allah'a ve sana sığınırım sözü. Ne zaman doğru olur? Bakınız. Önce Allah'a sığındım, sonra da senden bu konuda yardım istiyorum demek doğrudur. Ama önce Allah, sonra sen. Gerçek doğrudur. Ama Allah ve sana güveniyoruz. Yanlıştır, hiç koydun, hiç koştun. Önce Allah, sonra sen. Doğrudur. Önce Allah'a tevkül etsin, daha sonra sana güveniyorum ha demek doğrudur. Ama önce ve sonra lafızlarını kullanmamız gerekiyor. Önce lafızını, sonra lafızını kullandığımız zaman hiç koşmamış oluyoruz. Allah'ın makamı her zaman yüksekte kalıyor. Anlatabiliyor mı efendim? Allah cümlemizin sözlerini, inancını, kalbini düzeltsin. Her türlü çirki sözlerden, hatalardan bizleri uzak eylesin. Celle-i Tevhid'in manasını kavramayı, muvahhid, tevhid ehli, muvahhid kişiler olmayı, müminler olmayı, halif ziline etkitsiz olarak iman eden, hiç koşmayan, her temiz bir kalp bir imran bile Allah'a göç et et edebilen, etme arzusunda ve niyetinde olan, duasında olan müminlerden olmayı cümlenize nasip eylesin. وَآخرُ دَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ